Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmeddin Ama ba'd bugün 22 Kasım 2012 Perşembe Muhammed İbni Abdülvehhab'ın Nevaqidul İslam adlı eserinin muhtasar şerhi derslerimizin birinci dersi Evet şüphe yok ki kardeşler bir Müslümanın İslam'ını bozacak şeyleri bilmesi en büyük vaciplerdendir bir kimse için. Çünkü dünya ve ahiretteki kurtuluşu buna bağlıdır. İşte konunun bu önemi bağlamından hareketle muhtasar olmakla birlikte bu babta yazılan en değerli ve en önemli eserlerden biri olan Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab'ın Nevakidül İslam adlı eserini şerh etmeye niyetlenerek bu ders serisini yapmaya karar verdim. Ve bu serimizin ünvanını Muhammed İbni Abdülvehhab'ın Nevakıdül İslam adlı eserinin muhteser şerhi olarak isimlendirdim. Ancak bu ilk dersimize başlamadan önce birkaç önemli tembihimiz var. Onlara değinelim ondan sonra derse başlayalım inşallah. Şimdi birinci tembih. Bu ders serisi dersin isminden de anlaşılacağı üzere muhtasar yani özlü bir şerh olacak. Dolayısıyla da çok tavsilata girmeyeceğim. Bu birinci tembih. İkinci tembihimiz. Beni dinleyen ve derslerimi takip eden, akaret derslerimi takip eden tüm kardeşlerime şu nas nasihatta bulunuyorum. E, bu ders serisini mutlaka baştan sona titizlikle dinleyin ve e, not alarak dinleyin inşallah. E, çünkü e, ben bu ders serisini çok önemsiyorum ve şunu da özellikle söyleyeyim. Benim bu muhtasar şerhteki asıl maksadım şudur. Ben bu muhtasar şerhten sonra aynı eseri yani bu Neva Kudül İslam eserini, bir defa daha muhtasar değil de tavsilatlı bir şekilde şerh etmek istiyorum ikinci bir defa daha. İşte bu nedenle ona bir hazırlık olacaktır bu ders serisi. Çünkü geniş şerhimizde çokça ince detaylara geniş bir şekilde gireceğiz, değineceğiz. O ince detayların en iyi şekilde anlaşılabilmesi için bir ön hazırlık gerekir. İşte bu muhtasar şerhimiz tabir sahihse o geniş şerhimize bir ön hazırlık niteliğinde olacaktır inşallah. Bu nedenle dediğim gibi bu ders serisi benim için çok önemlidir ve derslerimi takip eden her kardeşime bu ders serisini şiddetle dinlemelerini tavsiye ediyorum. Ve şunu da özellikle belirteyim ki bu ders serisini dinleyip tamamlayan kardeşlerin bundan sonra yapmayı düşündüğümüz o geniş şerhi de mutlaka dinlemeleri gerekir ki maksat tam olarak hasıl olmuş olsun ve meseleler en iyi şekilde detaylarıyla anlaşılabilsin. O zaman toparlayacak olursak bu ders serimiz ne vakudur İslam'ın şerhidir, muhtasardır. E, ders sayısı olarak toplam 7 ders olarak planlıyorum. Ama bir eksik bir fazla olur. Onu bilemem Allah'u alem ama en azından niyetim 7 derste tamamlamak. E, ve bu dersteki asıl amacı, amacımız ileride ben bu eseri ikinci bir defa daha çok tafsilatlı bir şekilde belli, belki 50-60 derslik bir seri olarak okuma, okutmayı düşündüğüm için ona bir ön hazırlık e, niteliğinde olsun. Üçüncü tembihimiz şu. E, bu ders serisi muhtasar olacak dedik biz ama... E, bu ince konulara veya ilmi konulara, ilmi detaylara hiç girilmeyecek anlamına gelmez. E, bilakis bu ders serimizde çok önemli ilmi konulara ve ince detaylara özellikle değineceğiz. Ancak e, bu ilmi konular ve ince detaylar bir sonraki yapacağımız o geniş şerhe göre daha muhtasar olacak. O yüzden muhtasardan kastımız bu. Yani biz bunun ismini muhtasar e, e, isimlendirdik. Yani muhtasar bir şerh, özlü bir şerh olacağını söyledik ama bu e, ikinci ders serimize göre yani ileride yapacağımız o genişer serisine göre muhtasar. Yoksa asıl itibariyle ince detaylara gireceğiz ve hatta çok önemli meseleler e, ve ilmi meseleler işlenecek inşallah. Dördüncü tembihimiz e, bu ders e, serimde ben e, muhakik alimlerden tabii ki bunu her zaman söylüyoruz. Gerçi aslında bunu artık tekrarlamaya gerek kalmadı. Çünkü menhecimiz bu konuda belli. Biz alimlerimizin dışına çıkmıyor, çıkmamaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Hata yaparız. Hatadan dolayı çıkarız o ayrı ama en azından menheç olarak alimlerin menhecin dışına çıkılmayacağını, görüşlerinin dışına çıkılmayacağını belirtiyoruz. O yüzden çok söylemeye de gerek yok ama tembih babından şunu da söyleyelim. İlim ehliden faydalanıyoruz. Onların talebelerinin, ilim ehli kimselerden, alimlerden, ilim talebelerinden faydalanıyoruz. Tabii ki her ne kadar bazıları asıl tutulsa da çoğu şerhlerde. Evet, beşinci ve son tembihimiz. Şimdi bu ders serimiz inşallah canlı dinleyici muhatap alınacak şekilde seyredecek. Yani şu anda dinleyen kardeşlerim mi muhatap alacak şekilde seyredecek. Ee, dinleyen kardeşlerim de e, yani bunun ses kaydını dinleyen kardeşlerime de nasihatım şudur. Bu derslerimde ben canlı dinleyiciye soru sorarken sanki kendisine soruyormuşum gibi dinlerse ve o anda cevap vermeye çalışırsa sanki bir nebzede olsa derse iştirak ediyormuş gibi olur ve böylece e, hızlı bir pratik olmuş olur bu soru, soruya verilen cevap şeklinde olmuş olur ve bu anlamda kendisini yetiştirmiş olur dinleyicinin kendisini yetiştirmiş olur ki e, dediğim gibi işte bu şekilde ne olur aktif ve hızlı ilerleyen bir ders serisi olur ve anlaşılmasında faydalı olur inşallah bu nedenle canlı dinleyici olarak karşı tarafa her an soru sorabilirim e, o yüzden e, buna hazırlıklı olun kardeşler evet Şimdi Allah Subhanahu ve teala'dan yardım dileyerek inşallah risalemize giriş yapıyoruz kardeşler. Şimdi Şeyh Muhammed İbn Abdül Wahhab, rahimahullah diyor ki Bismillahirrahmanirrahim rahim alam anna nawqid al-Islami Şunu bilmelisin ki İslamı bozan şeyler, İslamdan çıkaran şeyler. İslamdan çıkaran hususlar 10 tanedir diyor. Sonra diyor ki el-awwalu ashir kufi ibadetillahi evet el-awwalu ashir kufi ibadetillahi. (Allah) Söyledi ki: "İnsan Allah'a şerku ederse, Allah onu affeder ve onu affederse, Allah onu affeder. ve cehenneminin ardında kalanlarla ilgili ve ve وَمِنْهُ اَذَّبْهُ لِغَيْرِ اللّٰهِ كَمَنْ يَذْبَهُ لِلْجِنِّ اَوْ <الْقَابر> Birincisi diyor, şunu bilmelisin ki İslam bozan şeyler on tanedir. Birincisi Allah'a ibadette şirk koşmak. Allah Teala şöyle buyurmuştur, Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun altındaki şeyleri ise dilediği kimse için bağışlar. Nisa 48 Yine şöyle buyurmuştur, Muhakkak ki Allah Muhakkak ki kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde Allah ona muhakkak ki cenneti haram etmiştir. Ve onun yurdu ateştir. Ve zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Maide 48 Sonra Şeyh dedi ki Allah'tan başkası için hayvan boğazlamak, kur, yani kurban kesmek de buna dahildir. Mesela cinler ya da kabirler için hayvan boğazlamak, kurban kesmek gibi diyor Rahimoğullar. Şimdi e, bu derste bu birinci hususu şerh ederek dersi bitireceğiz inşallah. Yani İslam bozan on husustan ilki olan Allah'a şirk koşmak ve tafsilatlarını şerh ederek bu dersi bitireceğiz. Şimdi kardeşler Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimallah diyor ki başa alıyoruz şimdi az önce zikrettiğimiz sözlerini başa alıp şerh ediyoruz. Diyor ki İlem yani Türkçe karşılığı şunu bilmelisin ki bil ki bilmelisin ki bilmen gerekir ki şeklinde anlam verebiliriz. Bakın kardeşler. İ'lem dedi şunu bilmelisin ki. Bu ve benzeri ifadeler kardeşler, okuyucunun dikkatini bakın dikkat edin sözlerime. İ'lem şunu bilmelisin ki gibi ifadeler okuyucunun dikkatini anlatacak anlatılacak olan şeylere daha fazla vermesi için kullanılır bu tür ifadeler. İ'lem der ondan sonra bil ki der, daha sonra bir şeyler anlatmaya çalışır. İşte o anlatacağı şeylere dikkat çektirmek için okuyucunun veya dinleyicinin dikkatini, o söylenecek olan şeylere daha iyi pür dikkat vermesi için dikkatini bu türlü ifadeler kullanılır. Müellif de bu ifadeyi bu nedenle kullanmıştır. Ki zaten müellif bu ifadeyi eserlerinde özellikle de muhtasarlarında sıklıkla kullanmaktadır. Şeyhin bu metodu bellidir. Ee, üç esasta da olduğu gibi ki biz o eseri şerh etmiştik. Sonra ne dedi Rahimeullah? Dedi ki اَنَّا نَوَاقِدَ الْاِسْلَامِ اَشْرَةُ نَوَاقِدُ İslam'ı bozan şeyler on tanedir. İslam'ı bozan şeyler on tanedir. Bozan ifadesini hangi kelimeyle kullandı? نَوَاقِد kelimesiyle kardeşler. نَوَاقِد. İslam'ı na nakıd edenler on tanedir. نَوَاقِد nedir peki? نَوَاقِد kelimesi bir çoğuldur. Çoğul bir ifadedir. Tekili Nâkıttır. Nevâkıdın çoğulu nâkıttır. Nâkıd nakit ise bir şeyi bozma anlamındadır. O yüzden mesela e, bakın fıkıh kitaplarında e, fakihler baş başlığı açarlar. Derler ki e, nevâkidû el vudu, nevâkidû vudu vudû, abdesti nâkıd edenler. Yani ne demek? Bozanlar. O zaman nâkıt kelimesi hangi kelimenin önüne gelirse o şeyi bozan anlamına gelir. Eğer bu abdestse abdesti bozan şeyler anlamına gelir. Eğer bu e, imansa imanı bozan şeyler anlamına gelir. Eğer bu ahlaksa ahlakı bozan şeyler anlamına gelir. Peki müellif bu nakıt bozan kelimesini neyin önünde kullandı? İslam kelimesinin önünde. O zaman ne olmuş oluyor? İslamı bozan şeyler demiş oluyor müellif. Tamam. O zaman toparlayacak olursak diyoruz ki navakıt kelimesi çoğuldur ve tekili nakıttır. Bizim siyakta İslamı bozan şeyler anlamındadır. Yani bu şeylerden biri İslam ile birlikte bulunduğu takdirde İslamı bozar İslam'ı boşa çıkarır ve sahibi kafir olur. Tamam. Şeyh'in söylediği ibarenin ilmi anlamı budur. Evet. Şeyh ne dedi sonra? Aşaratune vaqib. İslam'ı bozan şeyler 10 tanedir dedi. Bakın dikkat edin 10 tanedir dedi. Şeyh bu burada dikkat edin İslam'ı bozan şeyler 10 tanedir diyor. Ancak İslam'ı bozan hususlar 10 ile sınırlı değildir kardeşler. Şeyh burada 10 tanedir diyor. Ancak İslam'ı bozan hususlar 10 ile sınırlı değildir. Ondan daha fazladır. Ondan daha fazla husus vardır kişinin İslam'ını bozabilecek. Peki İslam'ı bozan hususların 10 taneden daha fazla olmasına rağmen bakın dikkat edin bu soruma İslam'ı bozan hususların 10 taneden daha fazla olmasına rağmen neden Şeyh 10 tanedir demiştir? Bunun cevabı şu kardeşler. Burisale'yi şerh eden ilim ehli kimseler, şeyhin neden 10 tanedir dediğine dair birçok gerekçenin muhtemel muhtemel olabileceğini söylemişlerdir. Şimdi şeyh burada 10 tane diyor. Şeyh'ten sonra gelenler bu risale'yi şerh etmeye başladıklarında ta günümüze kadar şeyh neden 10 tanedir demiştir? Neden sanki 10 taneyle sınırlıyor sözlerinde? Bunu anlamaya çalışmışlardır ve bu risaleyi şerh eden bu alimler, şeyh'in neden 10 tanedir dediğine dair birçok gerekçenin muhtemel olabileceğini söylemişlerdir ve çeşitli gerekçeler, çeşitli nedenler zikretmişlerdir. Tabi buna belki geniş şerhimizde daha çok e, açarız değineriz. Ancak Allahu alim, muhtasar olarak şuna cevap veriyoruz diyoruz ki bu gerekçelerden, en bu gerekçelerin en bariz olanlarından biri şudur. Aslında şeyhin ibarelerini düşündüğümüzde yani birçok gerekçenin muhtemel olabileceğini söylemek de aslında çok gerekli değil. Çünkü şeyhin aslında sözlerine dikkat ettiğimizde bunu neden on tane dediğini çok net anladığımız bir nokta var. Nedir o kardeşler? Bakın diyoruz ki Allahu alem İslam'ı şeyh, şeyh İslam'ı bozan şeyler on tanedir demesindeki sebebi şudur. İslam'ı bozan bu on hususun İnsanlar arasında diğerlerine göre daha sık vuku bulmasından ve meşhur olmasından dolayıdır. Yani İslam bozan bu on hususun insanlar arasında sıklıkla vuku bulmasından ve meşhur olmasından dolayı Şeyh 10 tane demiştir. Biz sunulan alimlerin sunulan sunduğu gerekçelerden en bariz olan gerekçenin bu gerekçe olduğunu söylüyoruz. Neden? Bu gerekçeyi şundan dolayı söylüyoruz kardeşler. Bakın Şeyh'in bizzat kendisi bu Risale'nin sonuna baktığımızda anlıyoruz. Bu kadar açıktır. Bu gerekçeyi şundan dolayı söylüyoruz. Tekrarlıyorum. Bu Risale'nin sonuna baktığımızda Şeyh Rahim Allah, Muhammed bin Abdülvehhab Rahim İslam'ı bozan on hususu saydıktan sonra diyor ki, Risale'nin sonuna geldiğimizde, son dersimizde bunu göreceğiz. Şeyh Risale'nin sonunda bütün bu on hususu saydıktan sonra diyor ki şu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki bu on hususun tümü de çok tehlikelidir ve çok fazla vuku bulmaktadır. Bak çok tehlikelidir ve çok fazla vuku bulmaktadır. Demek ki şeyh en önemlilerini ve en çok vuku bulanı. En fazla vuku bulanı söz konusu etmiştir. Yoksa onun niyeti İslam'ı bozan şeyler onla sınırlıdır demek değildir. Bunu son cümlesinden net bir şekilde anlıyoruz ve diyor ki son cümlesinde bunların tümü de çok tehlikelidir ve çok fazla vuku bulmaktadır diyor Rahimullah. İşte bu da gösteriyor ki kardeşler İslam bozan 10 e, hususlar 10 tanedir demesinden kastı İslam bozan şeyleri 10 tane ile sınırlamak değil, insanlar arasında en çok vuku bulanlardan olması nedeniyledir. Evet. Sonra şeyh devamen ne dedi? Dedi ki, El-Övalu Birincisi, Allah'a ibadet konusunda şirk koşmaktır diyor. Birincisi, Allah'a ibadet konusunda şirk koşmaktır diyor. Şimdi e, şeyh burada, şirk sözüyle kardeşler, bakın dikkat edin. Şeyh burada, şirk sözüyle büyük şirki mi kastetmiştir, küçük şirki mi kastetmiştir? Cevap, şeyh burada, Şirk sözüyle Büyük şirki kastetmiştir. Küçük şirki değil. Çünkü İslam'ı bozan nedir? Büyük şirktir. Şeyh'in Risalesinin ismi nedir? İslam'ı bozan şeyler. Küçük şirk İslam'ı külliyen bozar mı? Bozmaz. O zaman şeyh'in burada kastettiği büyük şirktir. Küçük şirk değil. Çünkü dediğimiz gibi İslam'ı bozan büyük şirktir. Küçük şirk değil. O zaman şeyh'in zikrettiği ee, İslamı bozan on hususun ilki neymiş? On hususun ilki neymiş? Allah'a ibadette şirk koşmakmış. Peki kardeşler, şirk nedir? Bakın, bu çok önemli. Yani şirkin tanımını, şirkin içermiş olduğu anlamı, şirkin delalet etmiş olduğu anlamı çok iyi bilmemiz gerekir kardeşler. Bu benim için çok iyi. Şey, çok önemli ve ilim talebesi için olmazsa olmazdır bakın kardeşler. Ki bir duyuru yapmıştık. Demiştik ki dersimizi dinleyen kardeşler dersi dinlerken beş hususa dikkat etmeli. Ve bu beş husustan birisi ilmi ıslahların tanımları, anlamları, fıkhı. Bunu mutlaka dikkat edeceksiniz demiştik. Bakın bu onlardan birisi. O yüzden bu noktayı çok önemsiyorum ve burada biraz tavsilata gideceğim. Ve bu, bu, bu maalesef. Çok gafil olunmuş hususlardan birisidir. Bakın dikkat edin şimdi kardeşler. Şirk nedir? Tabi ona gitmeden önce e, tekrar bir vurgulamak istiyorum bu tanımı. Bakın kardeşler. Şirkin tanımına geçmeden önce şirkin şer'i tarifini çok doğru şekilde bilmemiz, birçok şeyi iyi bir şekilde fıkıh etmemize vesile olacaktır ve yanlış anlaşılan bazı meselelerin doğru anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bakın, hem bazı hususların daha iyi fıkı edilmesine hem de yanlış bilinenlerin doğru bilinmesine vesile olacaktır. Mesela en basit örnek bazı kimseler zannediyorlar ki zatla tevessül etmek, salih zatla vesaire veya Aleyhisselatü vesselam'ın zatıyla tevessül etmek büyük şirktir. Zannediyorlar. Ve veya işte salih zatlarla teberrükte bulunmak mutlak olarak büyük şirktir zannediyorlar. İşte bu tip yanlış anlaşılmalar şirkin tarifinin doğru bir şekilde bilinmemesinden kaynaklanıyor. Şirkin içermiş olduğu anlamın tam olarak ne olduğunun bilinmemesinden kaynaklanıyor. Şirkin delalet etmiş olduğu anlamın fıkıh edilememesinden kaynaklanıyor. İşte o yüzden... Şirkin anlamını çok iyi bilmemiz gerekir. Şimdi bakın kardeşler, şirk ne demek? Şöyle diyebiliriz. Tesviyetu gayrillahi billahi fi şeyin min hasaisillahi Tesviyetu gayrillahi billahi fi şeyin min hasaisillahi Şirk, Allah'a has olan şeylerde. Bakın has olan noktasını vurguluyorum. Şirk, Allah'a has olan herhangi bir şeyde Allah'tan gayrısını Allah'a denk tutmak demektir. Tekrarlıyorum. Şirk, Allah'a has olan herhangi bir şeyde Allah'tan gayrısını Allah'a denk tutmak demektir. Veya sarfu şeyin min hasa esilla Allah'a has olan bir şeyi başkasına sarf etmek önemli değil. Tamam? Bakın şimdi kardeşler, şirkin bu anlama geldiğine dair, şirkin anlamının bu olduğuna dair, Naslar gelmektedir. Naslar şirkin bu zikrettiğimiz anlamına delalet etmektedir. Mesela bakın dikkat edin bu nasları çok iyi bilmeniz gerekir. İstedilen noktaları da var burada. Mesela bakın örneğin Allah Azze ve Celle şuara suresinde kardeşler önce ne yapıyor? Bakın cennetliklerden bahsediyor. Siyaka dikkat edin şimdi. Cennetliklerden bahsediyor. Daha sonra da ebedi cehennemliklerden söz etmeye başlıyor. Önce cennetlikleri anlatıyor, bitiriyor. Sonra ebedi cehennemliklerden. Bakın, kafir olanlardan, müşrik olanlardan. Yani bir müddet cehenneme girip de çıkanlardan değil. Yani Müslümanlardan bahsetmiyor. Ebedi cehennemliklerden söz ediyor ayetlerde. Ve diyor ki şimdi siyaka dikkat edin. Bakın. Cennetliklerden bahsettikten sonra diyor ki, cehennemde de azgınlara cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz nerede? size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek artık onlar ve o azgınlar ile iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar orada onlar taptıklarıyla yani ibadet ettikleriyle çekişerek şöyle derler bakın buraya dikkat edin istedilen noktası geliyor şimdi siyak ne siyakı önce siyakın ne siyakı olduğunu tespit edeceğiz siyakın cehennemlikler siyakı oldu. Yani konu bu. E, ayetlerin akışı bu. Ve bu cehennemliklerin ebedi cehennemlikler olduğunu bahsediyor. Ve onlar, azgınlar, iblisin askerleri hep birden tepe taklı oraya atılırlar. Sonra bakın bu cehenneme girenler ibadet ettikleri kimselerle çekişecekler. Onlarla çekişecekler. Ve çekişirken şu ifadeyi kullanırlar. Bakın geçmiş hayatlarındaki... Şirk adına işlemiş oldukları bütün şeyleri bir ifade altında zikrediyorlar bize ve Allah da onların bu ifadelerini takdir buyuruyor. Bakın diyorlar ki çekiştikleri ibadet ettikleri kimselere diyorlar ki bu cehennemlikler. Allahı in kunna lfi zala'lim mubin, iznu sawi'kum bi Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeymişiz. Çünkü sizi, dikkat edin, bütün şirklerini ne üzerine anlatıyorlar? Çünkü sizi, taptıklarına yöneliyorlar ya diyorlar ki, Çünkü sizi, alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk, denk tutuyorduk, nusevvi, tesviye ediyorduk. İstilal noktası Allah ile bir tutuyorduk, denk tutuyorduk kısmıdır. Bakın kardeşler, Cehenneme giren müşriklerin bu şirklerinin, İkrarı söz konusu ediliyor ayette. Peki bu şirkin ne olduğunu söylüyorlar da bu müşrikler. Bu şirkleri ikrar ediliyor. Cevap diyorlar ki İznu sevvikum birabbil alemin. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk, denk tutuyorduk diyorlar. Yani bütün yapılan bu şirki işler ne olarak vasıflandırılıyor kardeşler? Eşit tutma, denk tutma, bir tutma olarak vasıflandırılıyor. Demek ki şirkte, bakın dikkat edin, demek ki şirkte, çünkü az önce bir tarifini yaptık. Bu hususa göre, demek ki şirkte denk tutma, eşit tutma, bir tutma söz konusu. Tamam, bu ayet bunu ispatlıyor. Ve bizim yaptığımız ta tarifle birebir, Örtüşüyor. Bakın şimdi kardeşler. Ki bu tarifler bunu haslardan alınmıştır zaten. Şimdi az önce zikrettiğim hususa dönelim. Mesela zat ile tevesül. İşte Ya Rabbi Abdülkadir Geylani Hazretleri hürmetine bana bir çocuk ver. Bir ev ver. Beni şu sıkıntıdan kurtar. Ya Rabbi peygamberin hürmetine peygamberin hakkıyla senden istiyorum vesaire. Bu türlü zatla tevessül veya salih zatlarla, aleyhissalatü vesselamın dışındaki diğer zatlarla, salih kimselerle teberrük. Bu türlü hususta, soruyorum şimdi burada, size soruyorum, bunu size soruyorum. Bu türlü hususlarda böyle bir denk tutma söz konusu mu, bir eşitlik söz konusu mu? Yani düşünün ki bir insan geldi. Bir kabrinin başına gitti veya kendi bulunduğu evinde dedi ki Ya Rabbi İmam Rabbani Hazretleri hürmetine bana hastalığına şifalar ver. Tebessül etti zatıyla. Burada bir denk tutma, eşit tutma Allah'a has olan bir şeyi karşı tarafa verme diye bir şey söz konusu mudur değil midir? Evet. Evet. Senin okuduğun ayet, ayetten, o ayet açıdan zaten belli hem logavi açıdan belli oluyor ki aynı değildir. Çünkü evet. ayet ediyor ki biz denk tuttuk. <Gülüyor> hast seni denk aldık. Tevessül ise zaten adam Allah'a yöneldirmek kendisi, mesela ibadetlerini, dualarını. Ama sadece araç olarak birisini kullanıyor. Yani kendinden daha mesela, daha ibadeti daha takvalı, daha e, şeyli, yani e, e, ihlaslı, bunu Yani hem, hem lügavi açıdan, bana göre bu aynı değildir yani. Çünkü eğer den tutmak ve aracı bu şey, e, makla mesela, sonuçta sen gene de Allah'a varıyorsun. Onlar evet. ise ayette olanları Allah'a tam aynı ibadet ettikleri de onlarda da ibadet sevdikleri de aynı Allah'a da seviyor, seviyorlardı evet evet çok güzel yani bu hem lugavi olarak hem de ıslahi olarak uzaktan yakından şirk ile alakalı şirk ile hiçbir alakası yoktur tamam çünkü burada Allah'a has olan herhangi bir şey ölüye verilmiş olmuyor ölü buna denk tutulmuş ölü denk tutulmuş olmuyor burada tamam bakın zat ile tevesül dinde yok bu ayrı bir mesele. Dinde yok. Böyle bir tevesül dinde yok. Bu nedenle zaten biz bunun ismine ne diyoruz? Bidat. Her kim zatıyla tevessül ederse bu bidat işlemiştir. Ancak bidatlar içerisinde yani bir şey bidat diye illa şirktir anlamına gelmez. Bidatlar içerisinde şirk olanlar da var olmayanlar da var. Doğru mu? Bidat ikiye ayrılır. Küfürü olan bidatlar var, şirki olan bidatlar var. Küfürü, şirki olmayan bidatlar var. Her kim zat ile tevessül şirktir derse delil istenir. Dese ki yahu dinde böyle bir şey yok ki. E tamam dinde böyle bir şeyin olmaması şirktir anlamına gelmez. Dinde olmayan şeylerin ortak ismi bidattır. Ama bu bidatların içerisinde şen, sen şu bidat şirktir dersen delil ister. Yani diğer bir tabirle her kim zat ile tevessül şirktir derse veya teberrük şirktir derse delil getirmesi gerekir. Mesela biz buna ne, de, ne diyoruz dedik? Bidattır diyoruz dedik. Bidattır derken bizim buna delilimiz var mı? Var. Neden? Çünkü böyle bir şey dinde yok. Dinde olmayan şeyler. aleyhissalatu vesselam bidattır diyor. Bu kadar basit. Ama şirk dersek bu delil ister. Bir de zaten dediğimiz gibi az önce şirkin tanımına tamamiyle ters. Şirkin şer'i anlamına tamamiyle ters. O yüzden ne demiştik az önce? Şirkin tanımını çok iyi fıkıh etmemiz gerekir ki meseleler iyi bir şekilde fık edilsin ve işgaller çözülsün demiştik. İşte bu meselede kendini gösteriyor şirkin tanımının önemi. Bu meselemizde mesela kendini net bir şekilde gösteriyor bu tevessül meselesinde veya tebevrik meselesinde vesaire. O yüzden biz demin şirkin tanımını ispatladık ve denk tutma söz konusu olduğunu söyledik. Ama zat ile tevessülde böyle bir denk tutma söz konusu değil. Adam bizzat Allah'tan istiyor. Yani Allah'ta Allah'a has olan bu duayı yine Allah'a yapıyor ama araya bir aracı koyuyor. Ha böyle yani böyle safsata deliller getirilirse işte la na'buduhu illal yuqarribuna ila Allahu zulfan bize Allah daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz vesaire bunlar batıldır. zaten bunların bizim konumuzla hiçbir alakası yok. Çünkü ayetin lafızlarına baktığınız zaman zaten orada e, bunun mücerret teveccülle hiçbir alakası olmadığını görürsünüz. O yüzden ne diyorum? Ma na'buduhu illal yuqarribuna ila Allah zulfan bize Allah daha çok yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Demek ki onlar ibadet ediyorlarmış. Bizim konumuz ibadet etme değil sadece zat ile tevessül. O yüzden bu ayetin e, konumuzla hiçbir alakası yoktur. Evet. E, burası anlaşıldı mı? Var mı burada evet. bir sorun? Evet yok. Anlaşıldı. E, şurayı, şurayı tabii bir daha tekrarlayabilirim. E, çünkü defalarca anlatılmasına rağmen anlaşılmıyor maalesef. Biz onları bize Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bakın kardeşler şunu söyleyeyim. Bir kimse hiç Allah'tan gayrısına ibadet etmezse ama ibadet edileceğini kabul etse, itikad etse. Yani ibadet edilebilir. İbadet edilebileceğine inansa ama hiç ibadet etmese bile. Bu adam kafir midir? Kafirdir. Doğru mu? Hiç ibadet etmesine gerek var mı? Yok. Böyle inanması bile yeterli. Dolayısıyla Mekkeli müşrikler Allah'tan gayrısına ibadet edileceğini bu ayeti ikrar ettiler. Ve ibadet ettiklerini de söylediler. Mane anabuduhu illallzi yukarribuna ila Allahizulfa bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Evet, bir insan kabirdeki zata tevessül ederken aynı zamanda onunla ibadet, ona ibadet ederse işte o zaman bu ayetle birebir örtüşür. Ama ibadet etmese araya vesile koysa onu o zaman bu ayetin konumuzla hiçbir alakası yoktur. O yüzden diyoruz ki mücerred tevessül bidattır. Ama tevessül ederken o insanın zatına seslenip o insanın zatından bir şeyler talep ederse kişi o zaman ne yapar? O zaman şirk koşmuş olur ve e, o Mekkeli müşriklerin söylediklerinin aynısını yerine getirmiş olur. <gülüyor> evet. Şimdi bakın kardeşler şirkin yaptığımız o tanımına delalet eden bir ayet daha var. Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki Naslar çok ama önemlerini söylüyoruz. Bakın Allah azze ve celle Enam suresinde buyuruyor ki ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ yadilun. Sonra kafirler, bakın kafirlerin yaptığı o şirki olayın ismini Allah azze ve celle ne diyor? Diyor ki sonra kafirler başkalarını Rablerine yadilun Denk tutuyorlar. Bakın demek ki şirkte ne var kardeşler? Denk tutma. Denk tutma. Eşit tutma söz konusu olmadığı da onun ismine ne denmez? Şirk denmez. Dinde yoksa bidat denir. Bu kadar. O yüzden şirkin tarifi ne dedik? tesviye غَيْرِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ fi شَيْءٍ مِنْ حَسَى Allah'a has olan herhangi bir hususta Allah'tan gayrısını Allah'a denk tutma, eşit tutma. Bu olursa ancak ona şirk denir. O yüzden bu ayete de baktığımızda sonra kafirler Rablerine denk tutuyorlar. Ayetine baktığımızda bu ayette ne var? Denk tutma söz konusu. Ayet müşriklerin yaptığı şirki denk tutunma olarak ne yapıyor? Belirliyor ayet. Açık ve net bir şekilde. Bakın e, bir örnek daha vereyim ki bu örnek de çok önemlidir. E, şirkin bu anlamına delalet ettiğine dair. Bakın Bukhari Müslüm'deki i̇bn Mesud'dan gelen rivayette. Şimdi Aleyhisselatu vesselam Allah katındaki e, en büyük günah nedir diyen soruya şu cevabı veriyor Aleyhisselatu vesselam. Bakın birisi geliyor. Dikkat edin. E, soruyla Cevabı bir arada zihninizde tutarsanız bu hadisin fıkını yakalarsınız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah katındaki en büyük günah nedir diyor. Ben size soruyorum şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabını vermeden önce. Allah katındaki en büyük günah nedir kardeşler? Kim cevap verecek? Musa abi? Bir, de, bir daha tekrarlayabilir misin hocam? Allah katındaki en büyük günah nedir? Şirktir, zundur yani. Evet. Yani şirkten daha büyük bir günah var mı? Yok. Bak şimdi şimdi kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselama diyor ki Allah katındaki en büyük günah nedir? Şimdi burada tevhidi anlamış. Yüz kişi olsa önümde. Yüzüne de sorsam ve desem ki desem ki en büyük şirk nedir? hepsi de der ki, tevhid anlamı ise muvahhid şirktir der. Şimdi, herkesin şirk dediğini kabul ederek, aleyhissalatü ve selamın cevabına geçiyorum. Bakın. Aleyhissalatü ve selam şirktir demiyor. Dikkat edin. Allah katındaki en büyük günah nedir diye soran kimseye, kişiye şu cevabı veriyor. En tecaale lillahi nidden ve huve halakake. Seni yaratan o olduğu halde Allah'a denk tutmandır diyor. Bakın demek ki şirk değilmiş en büyük günah. Neymiş? Allah'a denk tutmakmış. Niçin biz en büyük günah şirktir diyoruz o zaman? Ha düşündük mü kardeşler? Allah'a denk ile şirk aynı olmuyor mu hocam? Heh işte bak denk ile şirk tutmak aynı olmuyor. Demek ki şirk eşittir neymiş? Denk tutma. Doğru mu? Evet. Anladık mı Nas'ın fıkhını? Evet anladım şimdi. Heh. İşte bakın istiller noktası hani söyledim ya ders dinlerken 500'e dikkat edeceksiniz. Bu sistem birisi de neydi istiller noktalarına dikkat etmek. Bakın aleyhissalatü vesselama soru soruluyor en büyük günah ne? Şüphe yok ki en büyük günah şirk ama aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'a o seni yaratan Allah olduğu halde o Allah'a denk tutmaktır diyor. Demek ki. Yani hiç şirk kelimesi kullanmıyor Evet şirk kelimesi yani demiyor en büyük günah nedir şirktir diyor şey Denk tutmaktır diyor. Aleyhisselatü Vesselam şirktir mi diyor? Hayır şirk demiyor. Peki nasıl olur, nasıl olur da şirk demiyor da denk tutmaktır diyor? Halbuki şirkten daha büyük günah var mı? Yok. İşte demek ki şirk eşittir denk tutma. Demek ki şirkte de denk tutma söz konusu. Anladık mı kardeşler? İşte bunları bilirseniz tevessül gibi veya teberrük gibi veya benzeri şeylerin şirk olmadığını ne olduğunu, bidat olduğunu anlarsınız. Anladık mı kardeşler? Şirkin manası, yani şirkin tam hakiki manası Allah'a denk tutmak. Evet, Allah'a has olan bir şeyi Allah'a ne yapmak? Denk tutmak. Tamam? Evet. Allah'a has olan bir şeyi alıp başkasına vererek o, o başkasını Allah'a denk tutmak. Mesela kişi kabirden yardım istese dua kime has? Allah'a has. Allah Şirk koşmuş olur, doğru mu? Allah has olan bir şeyde ne yaptı? Şirk koşmuş oldu. Başkasına verdi. Doğru mu? Ama tevessül evet. edip de duayı Allah'tan isteyen ama araya vesile koyan ne yaptı duayı? Allah'a yaptı. Ama araya ne yaptı? Vesile koydu. Araya vesile koymak dinde var mı? Yok. Evet. Dinde olmayan şeylerin asıl ismi nedir? Bidat. Bid'attır. Bitti. Şirk diyen ne yapar? Delil getir. Bitti bu kadar. Tamam? Bakın. Evet. Bu nasları söyledik ve daha çok naslar var bu anlama gelen ama muhtasar şerh olma hasabıyla çok e, tavsirata gitmiyoruz. Şunu da söyleyelim bakın muhakkik alimlerden de kardeşler birçok kimse, muhakkik alimlerimizden de birçok kimse ya lafız olarak ya da anlam olarak şirkin aynı bu tanımını böylece ifade etmişlerdir. Mesela en basından İbn-i Kayyum Rahimallah Salik'inde diyor ki bakın kardeşler diyor ki وَهُوَ الشِّرْكُ الَّذ۪ي minu tesviyete alihetil müşrikine bi rabbil alemin bu şirk var ya diyor bu diyor müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile denk tutmayı ihtiva eden şeydir diyor tamam bu şirk müşriklerin ilahlarını alemlerin Rabbi ile denk tutmayı bir tutmayı ihtiva eden şeydir diyor hatta sonra devamlı devam diyor ki kardeşler bu nedenle diyor Allah'ın her şeyin yaratıcısı Rabbi ve Meliki olduğunu ve ilahlarının yaratma rızık verme diriltme ve öldürme vasıflarına sahip olduklarını ikrar etmelerine rağmen cehennemdeyken diyor ilahlarına şunu derlerdi aynı bizim az önce zikrettiğimiz ayet andolsun Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeymişiz Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk denk tutuyorduk derler Sonra İbn-i daha dağmen diyor ki... ...söze edilen denk tutma... ...tıpkı, tıpkı dünyadaki... ...birçok müşrikin... ...durumunda olduğu gibi... ...sevgi, tazim ve ibadet konusundadır. Doğru mu? Sevgi, tazim, ibadet. Tazimin bir çeşidi var. İbadet olan çeşidi. Onu Allah'a yapsan ne yaparsın? Allah'tan gayesinde Allah'la denk tutmuş olursun. Keza sevgi... ...Allah tabi sevgi dışında. Allah Allah gibi sevsen... Ne yaparsın? İbadet etmiş olursun. O yüzden tazim, sevgi tazim dedi. Has ibadetlerden bahsetti. Ondan sonra da ne yaptı? İbadeti genel olarak İbn-i Kayyim Rahim -i Allah söyledi. Ve örnek olarak da ne verdi? Hep Allah'a has olan hususları verdi. Medar-ı Salik'in de Kayyim Rahim -i Allah bunu söyler. Anladık mı? O zaman bakın şirkin tarifi üzerinde çok durdum kardeşler. Bunu çok iyi yakalamanız, anlamanız, fıkhetmeniz gerekir. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi şeyh ne demişti kardeşler? Demişti ki el evvelu kufi ibadet illah. Birincisi Allah’a ibadet konusunda şirk koşmak demişti. Şimdi e, şeyhin bu sözlerine dikkat edecek olursanız şirki ibadette şirk koşmakla kayıtlıyor. Dikkat edin bu sözlerine. Neydi sözü? Birincisi eshir kufi ibadet illahi teale. Birincisi Allah’a ibadet konusunda şirk koşmaktır demişti. Şimdi şeyhin bu sözleri de şirki Hangi şirkle kayıtlıyor şeyh? İbadette şirkle kayıtlıyor. Halbuki şirk sadece ibadette midir? Değildir. Başka hususlarda da şirk koşulabilir ve koşuluyor da zaten. Peki neden şeyh şirki ibadette şirkle kayıtlamıştır? O yüzden dikkat edin. Sözünde, dikkat edin şeyhin sözüne. Şeyh sözünde, bir, sözünde birincisi Allah'a şirk koşmak mıdır diyor. Yoksa Allah'a ibadette şirk koşmak mıdır diyor. İbadette şirk koşmaktır diyor. Yani şirki ibadette kayıtlıyor. Peki biz de soru olarak şunu söylüyoruz. Şeyh neden ibadette kayıtlıyor şirki? Halbuki şirk sadece ibadette değildir. İbadet dışında da şirkler söz konusudur. Doğru mu? Peki neden şeyh şirki ibadette kayıtlamıştır? Cevap bakın kardeşler. Aslında buna cevap Biraz ilmi ve hoş latifeleri olan bir cevabı var bunun. İlmi ve hoş latifeler, ilmi lataifler e, var içerisinde. Lataif var içerisinde. E, ama burada uzatmaktan kaçınmak için buna cevap vermeyeceğiz. E, çünkü şerhimiz muhtasar bir şerh. Ancak inşallah ikinci şerhimizde bu hususa latifeleriyle birlikte değineceğiz. Ve burada çok e, önemli hususlar var. Ve şeyhin ne kadar muhakkik olduğunun e, alameti var e, burada. O yüzden buna değinmeyeceğiz. Ama şunu söyleyelim, şunu bilin ki sadece ne? Sadece ibadette şirk yok. Rububiyette şirk var, isim sıfatlarda Allah'a şirk var değil mi? Vesaire vesaire. O yüzden şirk sadece ibadette has değil ama şeyhin ibadetle kayıtlamasının sebebi ne dair? Hoş ilmi hususlar var. Bunu inşallah geniş şerhimizde ele alacağız. Niyetimiz o. Evet devam ediyoruz. Şeyh ne demişti? Demişti ki el-evvelu kufi fi ibadetillah. Birincisi Allah'a ibadet konusunda şirk koşmak demişti. Şimdi kardeşler şirk iki türdür. Büyük şirk ve küçük şirk. İkiye ayrılır. Büyük şirk, küçük şirk. Şimdi dikkat edin buraya. Bakın. İtikat veya inanç. Her neyse. itikat inanç. Bakımından değil de. İtikat, inanç. Bakımından değil de. Sadece sözde nikayet nafizlerime. Sözde, lafızda denk tutmak büyük değil küçük şirktir. Küçük şittir. Tekrarlıyorum. İtikat bakımından değil de, inanç bakımından değildi. De. Sadece sözde. Sadece lafızda denk tutma olursa bu büyük değil küçük şirktir. Bakın. Buhari ve Müslim'deki İbn Ömer radıyallahu anhum'dan gelen rivayet buna net bir şekilde delalet etmektedir. Bakın şöyle ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler, bir kafirede bulunan Hazreti Ömer'e Haz Hazreti Ömer'e babası adına yemin ederken yetişiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e yetişiyor. Yani tam yanına varıyor. O anda Ömer radıyallahu an babası adına yemin etmekte. Ve bunun üzerine aleyhissalatu vesselam orada bulunan herkese diyor ki اَلَا اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُ بِآبَائِكُمْ Femen kana halifen felyahlif billahi au yasmut. Dikkat edin diyor. Allah size babalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin veya sussun diyor. Tamam? Bakın burada sözlü ne var? Sözlü bir denk tutma var. Sözlü olursa mesela Allah ve sen dilersen gibi, değil mi? Burada lafızın siyakı denk tutması siyaki. Bu sadece lafızdaysa, bu nedir? Büyük şirk değil, küçük şirkdir. O yüzden İbnü Kayyum da u ve davada diyor ki: "Vemin şirki bihi, Subhanahu a şirku bihi, fil lafzik halefi bi gayrihi." Ve min eşrik bihi subhanahu el şirkü bihi fil lafzi kel bi Allah Teala'ya koşulan bir tür şirk de şudur ki Allah'tan başkası adına yapılan yemin gibi lafızda olan şirktir diyor. Tamam? Buna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. O yüzden bakın eğer denk tutma lafızda olursa yani denk tutma siyahları şeklinde. Lafızda olursa, inançta değil lafızda olursa bu ne olur? Küçük şirk olur. Anladık? Evet. Ee, şimdi bakın burada bir tembih var. Ee, büyük ve küçük şirk ile büyük ve küçük küfrün tarifleri ve bunlar arasındaki farkın ne olduğu meselesi. Bakın bu da çok ince, ilmi bir konu kardeşler. Tamam. Bu da çok ince ilmi bir konu. Ancak inşallah e, şey yapalım e, ders uzadı. Aslında bu derste bitirmeyi düşünüyordum. Biz burada bırakalım bunu. Çünkü girersek e, uzayacağını düşünüyorum. Biz burada bunu bırakalım. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama İnşallah. dediğim gibi önümüzdeki dersten itibaren kaldığımızdan devam edeceğiz ama bu birinci hususun devam şerhi devam olmuş edeyim. olacak. Sesini sesini tam alamadım. Diyorum. Devam etsin. Konu konu güzel. Ç Çok güzel gidiyor. Devam etsin. Öyle mi? Evet. Devam edelim hocam. Yani bir buçuk saat olsa zarar yok mu? Ben Hı. aslında şey için dedim yani hani yorulma ya. olmasın. Yok ya. Saat olsun ne demek tabii ya devam yani çok güzel tamam inşallah devam edelim o zaman bakın ee, evet devam edelim inşallah <gülüyor> bu birinci husus yarım kalmış olmasın tamam şimdi bakın burada şöyle bir tembih var bu tembih çok önemli büyük ve küçük şirk ile büyük ve küçük küfrün tariflerini bilmemiz lazım ve şimdi Allahu Alem e, şöyle bir soru gelebilir akla yani bu tarifler maruf ama hayır e, şu açık ve net görülüyor ki tecrübeyle sabit Bunlar hakikaten çok eksik bilinen hususlar. Bir kısmı tabii. Çok eksik bilinen bir husus. Ve ince ilmi detayları olan bir husus. O yüzden bakın buraya pür dikkat kesileceksiniz ve ben de bu hususta biraz kendimi zorlayacağım en iyi şekilde anlatabilmek için. O yüzden bu kısımda sorgu cevaplı gidebilir. Çok dikkat edin. Şimdi bakın Büyük şirkin tarifi neydi? Demiştik ki tesviyetu غَيْرِ billahi fi فِي min مِنْ Şirk Allah'a sorun herhangi bir şeyde Allah'tan başkasını Allah'a denk tutmak demekti dedik. Bunu geçtik. Bunu anlatmıştık. Peki küçük şirkin tarifi nedir? Bunu kim söyleyecek? Küçük şirkin tarifi nedir? Yani hiç şey yapmayın. Hani yanlış söyleyeceğim, hata edeceğim çekinmeyin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Biz şimdi burada tabir sahilse Bilgi alışverişi yapıyoruz. Ve kendi aramızda kardeşler olarak meseleyi en iyi şekilde fıkıh etmeye çalışıyoruz. Şimdi, küçük şirk rüya yapmak olarak biliyorum ben. Ama o e, şey, şeyin cevabıdır. Küçük şirke bir örnek verin cevabıdır. Evet. Ha, benim, sorum, benim sorum küçük şirkin tanımı nedir? Mesela büyük şirkin az önce bir tanımını yaptık değil mi? Evet. Ha, aynı bununla birlikte mesela küçük şirkin tanımı nedir? Mesela birisi geldi sana dedi ki küçük şirkin tanımı nedir? Desen ki Riya, adam ne zannedecek? Küçük şirkin sadece Riya ile sınırlı değil mi? Olmadı bu sefer. Şimdi evet. adama sen ilmi bir e, tarif vereceksin ki adam o tarifle ne yapacak? Şirkin anlamını bilecek. Eğer ehl Sünnet bu tarifi koymuşsa yani bu anlamda tarifler zikretmişse yoksa ehl Sünnet'te bazı şeylerin tarifi zikredilmemişse asıl olan o, o tarifi e, koymamaktır. Ama Ehl-i Sünnet tarifin deralet ettiği anlama dair anlamlar zikretmişse bunu vermemiz lazım. Evet. E, ki en iyi şekilde e, şirkin ne olduğunu bilmeleri için. E, şimdi e, Ebu Usame kardeş sen e, var mı aklında bir şeyler? Ne diyorsun? Hocam. Efendim? Asıl olarak Allah'a yönelmekle birlikte kullara da mahlukatı da ondan küçük bir pay ayırmak. İşte e, şey oluyor biraz. Mücmel oluyor. Ee... Mesela dua ederken Ya Rabbi deyip arkasından falanın yüzü suyu hürmetine demek küçük şirk. Ha işte e, işte bak ne oluyor e, örnek oluyor yani bu, bu örnek <gülüyor> e, yani bunun verdiğin cevap şeyin cevabı örnek verin cevabı oluyor hep anlatabiliyor muyum? <gülüyor> küçük şirke örnek verin ne demiş oldunuz işte riyadır demiş oldun veya küçük şirke örnek ver ne demiş oldun demiş e, işte e, zat ile tevesül demiş oldun vesaire hep bu örnek oluyor. Ama mesela e, kapsayıcı bir tarif Olursa, hani mesela ibadeti biz ne diyoruz? İşte birazdan zaten ibadet de gelecek. Allah'ın sevip razı olduğu her şey zahiri i değil mi? Ne yapıyorsun? Kuşatıcı He. bir tarif veriyorsun insanlara. Sonra insanlar Hacan, Allah, sonra insanlar araştırsın. Bulsun Allah neyi seviyor, neden razı oluyor. İbadeti tespit eder. Doğru mu? Evet. evet. Şimdi burada sen bu Usame kardeş. Benim anladığım küçük şirk lafızlar, lafız açıdan, yani kelimeler açıdan olan hem gizli hem açık. Ama şimdi o, mesela riyada gösterişte. Kelime yok. Ama o örnek olarak oluyor. şeyse Ama işte tarif... örnek oldu. Ee, şimdi şöyle. şöyle. Şimdi sen tarif eğer lafızla sınırlandırırsan, lafızda denk tutma ben az önce tamam dedim. Küçük şirk laf, e yani lafızda denk tutarsan küçük şirk. Bu küçük şirke bir örnek. O tarif değil. Ama sen e, onu tarif olarak alırsan yani küçük şirk lafızda denk tutmaktır. itikat etmiyorsun kalple ama lafızda denk tutuyorsun dersen Birisi gelip derse ki mesela e, riya'yı ne yapacağız? O zaman orada lafız yok. Şimdi e, zaten böyle bir hani böyle bir tarif de yok. Onu da bil yani. Hani lafızda olursa küçük şirktir. Küçük şirkin tarifi lafızda olmasıdır. Değil. Lafızda denk tutmak küçük şirktir ama küçük şirkin tarifi bu değildir. Bakın o yüzden buraya dikkat edin şimdi arkadaşlar. Tamam. Çok önemli. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Küçük şirkin tarif, tarif e, tanımına dair tarifine dair ee, öncelikle burayı bilin. Burası çok önemli. Küçük şirkin tanımına dair ehl sünnet alemlerimizden pek, çoklu, pek çok farklı tanım gelmiştir. Tamam? Farklı tanım gelmiştir. Mesela örneğin. Tercihimizi yapmadan önce bu tanımlar arasında tanımları çok iyi bilmeniz lazım ki meseleyi fık edin. Diğer tanımları da bilmeniz lazım. Raci olan tanımı değil. Diğer tanımları da bileceksiniz ki raci olan tanımı bildikten sonra diğer tanımlarla karşılaştırarak meselenin fıkını anlamış olacaksınız. O yüzden... Diğer tanımlara da dikkat edin. Şimdi bazı alimler demiştir ki küçük şirk büyük şirkete vesile olan her şeydir demiştilerdir. Tamam. Hmm. Mesela şimdi büyük şirk Allah'tan dua etmek değil mi? Allah Allah'tan karşısına dua etmek doğru mu? Hmm. Evet. Sen diyor ki vesile koyduğun zaman dua ediyor musun etmiyorsun. Ama ona ne olur? Duaya vesile olan şeydir bu doğru mu? Kalp hmm. oraya bağlanır vesile olur. Arada ne olur? Güme gidersin tamam mı? Avam tabirle. Büyük şirke doğru bu götürür seni. O zaman küçük şirkete vesile olan büyük şirkete vesile olanlar Küçük şirktir demişlerdir. Bazı alimler bunu tercih ediyorlar. Anladık mı bunu? Evet. Mesela en basitinden işte Şeyh Abdurrahman Sadi, Şeyh İbni Hüseyin e, hocası. hocası, evet. Mesela işte kitabı tevhide yaptığın şerhte e, el kavlu Sedit diye isimlendiriyor zaten o şerhi. Bu e, şerhte diyor ki, e, şey e, yanlış hatırlamıyorsam şey babında. Allah'tan başkası adına kurban kesme babında orada anlatıyor. Diyor ki büyük şirke yol açan veya sebep olan bununla birlikte ibadet derecesine de varmayan her tür irade, her türlü irade söz ve fiildir diyor. Yani ne, ne diyor? Büyük şirke yol açan, sebep olan her şeydir tamam. Evet. E, bu işte bir bazı alimlerin muhasırlardan da birçok kimse bu şekilde tarif ediyor. E, dolayısıyla bu tarife göre. Ee, az önce senin de dediğin gibi Musa abi, zat ile tevesül ne olmuş oluyor? Zat ile tevesül büyük şirk oluyor. Küçük şirk. Direkt zata yönelerek Yo zat ile tevesül diyorum. Evet. Zat, ha, evet. Evet. O zaman küçük şirkin bu tarifini kabul eden herkes zatla tevesüle ne diyecek? Küçük şirk diyecek. Tamam? Çünkü zatla tevesül dinde yok. Bidat. Doğru mu? Ama ama küçük şirkin tanımı büyük şirke götüren şeylerdir. Dolayısıyla tevessül de büyük şirke götürdüğü için ne oluyor? Küçük şirk oluyor. Tamam mı? Evet. Bu bir görüş. O yüzden e, her kim bu görüşü kabul ediyorsa e, tevessülle zata küçük şirk demesi lazım. Ki benim kalbimin mutmain olduğu tevessülle zat küçük şirk değildir. Çünkü bu tercih, e, bu e, görüşü yani şirkin bu tanımını küçük şirkin bu tanımını bu şekilde tercih etmiyoruz. Gelecek birazdan. O yüzden tevessülle Zat ile tevessül küçük şirktir. Ama bu e, görüşü tercih edenler, yani bu tarifi tercih edenler buna küçük şirk derler. Şimdi bu birinci tarif. Bazıları da diyorlar ki kardeşler, şeriatin veya işte şeriat naslarının, yani Kur'an sünnet delillerinin ediyor, şeriat naslarının şirk olarak adlandırdığı ama büyük şirk derecesine ulaşmayan her şeydir. Anladık mı bu tarifi? Bir tane yapar mısın? şeriatin naslarının, şeriatin dinin, İslamın, şeriat delillerinin, şeriat naslarının şirk olarak adlandırdığı yani ismine şirk demiş ama büyük şirk derecesine ulaşmayan her şeydir. Tamam. Tamam. Evet. Çok müthiş bir tarif değil mi? Evet. Bir tarif daha devam ediyorum. Bazıları da demiştir ki küçük şirkin kendisiyle bilinecek belli bir kuralı yoktur kuşatıcı da bir tarifi yoktur. Bu ancak nasların sıyaklarıyla anlaşılır. Yani nasların önünden arkasından anlarsın. Küçük şirk midir, değil midir? Büyük şirk midir, değil midir? Bidat mıdır, değil midir? Tamam? Nasların e, sıyakıyla diğer naslarla pekiştirerek vesaire böyle anlarsın. Yani bunun belli bir kuralı yoktur. Kuşatıcı bir tarifi yoktu işte mesela ne gibi işte Şeyh Abdurrahman İbn Hasan gibi mesela bunu tercih etmişlerdir Rhamimullah. Büyük şirk ile küçük şirk arasındaki fark soruluyor Şeyh Abdurrahman ibn Hasan'ı e, torunlardan. Ee, bu anlamda bir ifade kullanarak ne yapıyor? Buna cevap veriyor. İşte az önce söylediğim ikinci tarif neydi? İşte şerat naslarının şirk olarak adlandırdığı ama büyük şirk derecesine ulaşmayan şeylerdir. Bunu da mesela tercih edenlerden biri Şeyhül İslam'dır. Tamam? Yani hepsinden alimler de söyledik vesaire. Yani en meşhur bu üç tarif etrafında dönüyor daha çok. Ancak Allahu Alem bu tariflerin en dakik olanı, en ilmi olanı doğruya veya doğruya demeyelim. Yani e, şeriatın verdiği tarife en yakın olanı ikinci tariftir kardeşler. Yani Şeyhul İslam'ın tarifidir. O da ne? Şeriat naslarının şirk olarak adlandırdığı ama büyük şirk derecesine ulaşmayan şeylerdir. Yani o zaman... Bir şeye küçük şirk dememiz için mutlaka din ona şirk ismini verecek, şirk diyecek yani ona. Anladık? Evet. Ama biz diğer naslarla da anlayacağız. Yo dinden çıkaran büyük bir şirk değil, o zaman ne olacak? Küçük şirk. Tamam? Ama din ona şirk demek zorunda, şirk diyebilmemiz için. O yüzden Allahu alem, bu tariflerin en doğrusu şeratin şirk olarak adlandırdığı. Ama büyük şirk derecesine ulaşmayan şeylerdir. Küçük şirk budur. Bak bir tarif neydi? Büyük şirke vesile olan tarifti, değil mi? İlk tarif mesela Şeyh Sadi de onu tarif etmişti doğru mu? E, onu tercih etmişti. Bakın e, şimdi büyük şirke ulaştıran bir şey dinde yok doğru mu? Dinde yok. Şimdi dinde olmayan bir şey biz az önce ne dedik? dinde olmayan şey bidat denir. Şirk demek için delil ister. Doğru mu? Doğru. Şimdi mesela e, alimler bakıyorlar. Bu e, ta tarifi tercih eden alimler diyorlar ki şimdi Allah bazı şeylere büyük şirk hükmünü koymuş. Dikkat edin şimdi. Büyük şirk hükmünü koymuş. Biz bakıyoruz ki bazı şeyler var. Bazı şeyler var. Bu büyük şirklere vesile. Büyük şirklere götürüyor. O zaman biz buna küçük şirk diyelim demişler. Evet. E, ama şöyle bir itiraz var. Tamam. Bu Kişiyi büyük şirke götürüyor. Ve büyük şirke bir vesile. Ama sen bunun ismine küçük şirk demen için, şirk vasfını verebilmen için delil gerekir. Çünkü şirk şer'i bir isimdir. Doğru mu Musa abi? Doğru. Evet. Ha şer'i bir ismi şer'i bir vasıftır. Doğru mu? Evet. Şer'i bir vasfı bir şeye verebilmen için delil ister. Evet. Bak ona bidat diyebilirsin. Kimse bir şey diyemez. Çünkü neden? Dinden olmayan her şey bidattır. Bunu söyleyen kim? Allah Resulü. Ama bidat vasfını verdin ama ayrıyetten şirk vasfını verirsen ki bu küçük şirk diyoruz zaten şirk vasfını verirsen delil ister o yüzden dersin ki büyük şirke ulaştıran her şey caiz değildir dinin yasakladığı şeydir bidattır haramdır ama şirk ismini vermek işte orada delil ister evet. büyük şirke ulaştıran şeyler haramdır din şiddetli bir şekilde bunu nehyetmiştir ancak bunun şirk ile isimlendirilmesi ayrı bir şeydir Mesela örnek. Az önce dediğimiz gibi zat ile tevessüle bakıyoruz, değil mi? Bunun dinde yeri yoktur dedik ve bu nedenle de bidattır dedik. Neden bidattır dedik? Çünkü Aleyhselatü vesselam bidattır diyor. Kim bizim bu işimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur diyor. O merduda da Allah Resulü kulle kulle bidat'in dalale diyor. Her her bidat dalalettir. Bidat ne? Dinde sonradan çıkan şeydir. Ha, o zaman bidattır de deriz. Zat ile tevessül dediğinde olmadığı için aynı bu hadisin kapsamına giriyor diyoruz. Bidattır diyoruz. Ama şirk demek için delil ister. Anlatabiliyor muyum? O evet. yüzden o yüzden e, şirklere ulaşa, küçük şirkin tarifi olarak büyük şirke ulaştıran şeylerdir tarifi her ne kadar ilimden payı olsa da ki payı yoktur demek edepsizliktir bu alimlere karşı. Payı vardır. Belki de doğru görüş olur ama biz şimdi burada racih mercuh olayını konuşuyoruz tamam mı? Raci bizim kalbimizin mutmain olduğu e, e, daha yakın tarif ikinci tariftir. Şeriatın şirk olarak adlandırdığı ama büyük şirk derecesine ulaşmayan her şeydir. Mesela ne gibi örnek verelim? Müslim'deki rivayetlerine bir S.A.W. ne diyor? اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْاصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهَ قَالَ اَرْرْيَاُ Sizin üzerinize korktuklarım içinde en korktuğum şey küçük şirktir. Sonra diyorlar ki küçük şirk nedir ya Resulallah? Resulullah da diyor ki riyadır. O zaman riyaya ne deriz biz? Şirk, şirk deriz bakın. Şirk ismini vermiş. Dinden çıkaran şirk mi? Yok. Dinden çıkarıyor mu riyah? Asıl itibariyle çıkarmıyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam da zaten hadisin kendisinde eşşirkul asgarı diyor. Küçük şirk diyor tamam. Mesela bir örnek daha verelim. Mesela şirk lafzının el takısı olmaksızın. Bak. El takılı şirk nedir? Eşşirkul değil mi? Evet. El takısı şirk nedir? Şirkun. Doğru mu? Heh. Şimdi el takısı olmaksızın nekire olarak gelmesi, yani eşşirk değil de şirk olarak gelmesi, eşirku eş değil de şirkun olarak gelmesi gibi. Burada da, naslar ne, heh, burada da naslar ne diye isimlendiriyor bunu? Şirk diye. Doğru mu? Ama nekire olarak geldiği için küçük şirk. Mesela işte Nebisa Selam e ne diyor? Et tıyaratu şirkun, et tıyaratu şirkun. Uğursuzluğa inanmak şirktir, uğursuzluğa inanmak şirktir. Doğru mu? Ha, ama bu uğursuzluğun zatından geldiğine sen zaten inanırsan bizzat zatının tesir ettiğine büyük şirk. Doğru mu? Ama onun uğursuzluğa vesile olduğuna inanırsan bu nedir? Küçük şirk. Bak din buna şirk isimlendirmiş mi? İsimlendirmiş. O zaman sen ne dersin? Uğursuzluk şirktir. İşte Ebu Davud'daki rivayet gibi işte Ahmet'teki Ebu Davud, Hirmizi İbni Mace vesaire. Et tiyaratu şirkin et tiyaratu şirkin vesaire. Anladık mı kardeşler? Evet. evet. Şimdi büyük küfre gelince... Şimdi dedik neyin tariflerini yapacağız? Küçük şirkin, büyük şirkin tariflerine gelince. Büyük küfrün, küçük küfrün tariflerine gelince. Şimdi büyük küfür kardeşler bakın. Aynı şirkin tarifini düşünün. Ama onun yerine küfür kelimelerini koyun tamamdır. Yani şeriatın dinden çıkaran küfür olduğuna hükmettiği her şeydir. Büyük küfür neymiş? Şeriatın dinden çıkaran küfür olduğuna dair hükmettiği her şey neymiş? Büyük küfür bu kadar. İşte dini inkar etmek, dinden tamamıyla yüz çevirmek veya raci olan görüşe göre namazın terki. Anladık mı kardeşler? Evet. Küçük küfür nedir? Bakın tam tersi alın şimdi büyük küfürün. Nas, e, şey, küçük şirkin aynısını alın ama şirk lafzı yerine ne lafzını koyun? Küfür lafzını. Nasların şeriatin küfür olarak adlandırdığı ama büyük küfür derecesine ulaşmayan her şey nedir? Küçük küfürdür. Anladık? Bu kadar basit. Mesela nebi sallallahu aleyhi sözünde olduğu gibi ne diyor Aleyhissalatu vesselam? "İsnetanifin nasi huma bihum bihim küfrun etta'anu fi'n neseb ve'n niyahatu İnsanlarda iki şey vardır ki bu iki şeyin onlarla beraber bulunması küfürdür. Bakın küfür ismini verdi. En, en nesep hakkında ta'nda ta bulunmak, kötülemek, nesebi kötülemek ve ölü arkasından feryatta bulunmak. Doğru mu? Evet. evet. Bunlara küfür diye ismini verdi mi? Verdi. Evet. Ama bundan bunlar dinden çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Ne oldu? Küçük küfür. O zaman toparlıyoruz. Büyük küfür. Tesviyetu gayrillahi billahi fi şeyin min hasa isillah. Allah'a solan şeylerde Allah'tan başkasına Allah'a denk tutma, eşit tutma. Küçük şirk, şeraat naslarının küfür dediği, küfür olarak adlandırdığı ama büyük şirke ulaşmayan, büyük şirk derecesine ulaşmayan her şey, Büyük küfür ise dinin şeratin, dinden çıkaran küfür olduğuna da dair hükmettiği her şeydir. Küçük küfür ise e, nasların şeriatin küçük küfür olarak adlandırdı küfür olarak pardon küfür olarak adlandırdı ama büyük küfür derecesine ulaşmayan her şeydir. Anladık mı? Mesela bir örnek daha verelim. İşte Aleyhselatu vesselam ne diyor? Eyyüme abdin abqa min mawalihi fakat kefer. Öyle de lafzı e, yanlış hatırlamıyorsam. Sahibinden kaçan herhangi bir köle onlara dönünceye kadar küfretmiştir diyor. Doğru mu? Küfür dedi mi buna? Dedi. Sahibinden kaçan köle kafir olur mu? Olmaz. Olmaz. Ha, evet. Ne oldu? Küçük küfür. Olmadığını biliyoruz hocam? Yok o karinelerle anlaşılır. Şimdi öncelikle dinin buna küfür dediğini bileceğiz tamam mı? Evet. Ha, küfür evet. dediğini bileceğiz. Ha, Ondan sonra küfür dediğini bildikten sonra Nas'ın bizzat kendisinde küçük küfür olduğuna karine varsa alırız. Yoksa ne yaparız? Yoksa ne yaparız küçük karin o, yoksa ne yaparız büyük küfür olduğuna, yani varsa küçük küfür olduğuna, yoksa dışarıdan bir karineye ne yaparız, bakarız, tamam? Evet. Evet. Şimdi baktığımız zaman yani en basitinden cevap olarak e, e, çok olmuştur İslam'da da kaçan köleler vesaire yakalanmıştır, tamam? Bunlara kafir muamelesi kafir oldukları da söylenmemiştir ve o şekilde zaten muamele edilmemiştir vesaire. Ve da, A, neden, küçük küfür oldu ortaya Tabi tabi tabi. Yani benim zaten vurgulamak istediğim orası ne? Orası basit mesele. Bizim önemli evet. olan dinin ona küfür ismini olar, olarak verip vermemesidir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. mesela şimdi aç, açacak olursak çok gider. Hani az önce dedi ki ölünün arkasından evet. ne yapmak? Feryat etmek. Şimdi din buna küfür dedi ama niçin küçük küfür diyoruz? Oraları açmaya gerek yok. Küfür dedi biz biliyoruz neden büyük küfür olmadığını. Doğru mu? Yani Resulullah bir kabrin başından gidiyor feryat eden kadın var. Doğru mu? Bunlar tekfir ediliyor mu? Yok. Yani bunlar tövbe ettirilmesi isteniyor mu? K kafir olduğunu tövbe et Yok. Yani bunlar belli olan şeyler. O yüzden bunlar çok önemli değil. Bunlar basit. işin basit noktası. Önemli olan o ismi verip vermediğini tespit etmek. Sonra Müslümanların genel olarak uygulaması sahabe döneminde o küfre karşı yaptıkları muamele büyük küfür olup olmadığını gösterir zaten. Veya küçük küfür olup olmadığını gösterir. Büyük mü evet. küçük mü onu gösterir. Onlar kolay işin kolay kısmı. Mesela işte en basitinden Müslümana söylemek fısık onunla kıtal etmek küfürdür diyor. Doğru mu? Evet. Demek ki Müslümanla e kıtal etmek neymiş? Küfürmüş. Doğru mu? Evet. Ha şimdi biz illa bunun küçük küfür olduğunu ispatlamaya yok Bu zaten maruf. Önemli olan küfür lafzını bulalım. İşte mesela Allah Kur'an'da ne diyor? İki taife savaşırsa Müslüman taife bak Müslüman dedi. Doğru mu? Evet. O zaman e, e, buradaki küfrün ne küfür olduğunu anlıyoruz. Küçük küfür. Küçük küfür. Ha, bunlar kolay yani. Önemli olan isimleri biz yakalayalım. Müslüman'a söylemek, fısık, onunla e, savaşmak küfürdür. Küfür ismini verdi mi verdi? Ama evet. büyük küfür derecesinde mi değil? Ha, nereden anlıyoruz? O kolay, onu buluruz. Küfür. Nereden anlıyoruz? İşte o, tarih, ayetteki tarih iki, iki mümin tabii iki mümin savaşırsa, değil mi? İki evet. e, aralarını bulun. Evet. Tabu budur. Allah mümin diye simlendirmiştir demek ki savaşmak büyük küfürdür e, vesaire. Sabeler birbirle savaştı, doğru mu? O zaman e, e, a, hepsi küfürmüş lede. Hayır. Büyük küfür. Yani bilin, anlayın meseleyi. Bunlar basit. Önemli olan isimleri Ama, tespit edebilmek. Evet. olmadan yani aslı üzere bırakma meselesini anlayacağız mesela. Evet. Ya zaten bak, Ehli Sünnet neden akide kitaplarında çok yaygın bir şekilde şu ifade yer alır: La nukeffiru ahaden den bizem bin malem yasthilla. Helal görmediği müddetçe biz hiçbir günahtan dolayı tekfir etmeyiz. Doğru mu? O yüzden evet. bunlar hepsi günah şeylerdir. O yüzden büyük küfür derecesinde değildir. Ancak ehl Sünnet'in bu sözü neyle kayıtlıdır? Hakkında büyük küfür olduğuna dair veya büyük şirk olduğuna dair gelen naslar hariç. Evet. Anladık Evet. Şimdi e, farklara gelelim. E, kısaca anlatalım bunu da. Tabii bunların hepsi büyük şerhlerde daha genişlenecek de farklara gelelim. Bakın büyük e, şirk ile küçük şirk arasında ve büyük küfürle küçük şirk, küfür arasındaki fark. Şimdi büyük şirk ve büyük küfür kardeşler küçük şirk ve küçük küfrün hilafına olarak cehennemden kurtulmaya neden olan bir imanla bir arada bulunmaz. Bakın büyük şirk şimdi Ehl-i Sünnet'te duymuşsunuzdur. Ehl-i Sünnet'in inancında ne var? E, kişide imanla küfür bir arada bulunmaz. Bulunabilir. Doğru mu? Evet. E, hatta buna dair naslar da getiriyoruz. İmanla küfür bir arada bulunabilir. Ama e, bu imanla küfürden kastı ehli sünnetin nedir? Şimdi farklı kastları var. Bir cihetten de nedir? Büyük küfürle e, İslam'ın istediği iman bir arada bulunmaz. Doğru mu? Şey, ehli sünnet küfürle iman bir arada bulunurken bulunabilir derken neyi kastetmişlerdir? Küçük küfürü kastetmişlerdir veya küçük şirki kastetmişlerdir. Doğru mu? O yüzden bir Müslüman da şirkle iman bir arada bulunabilir. Elülün Sünnet böyle demişlerdir. Küfürle iman bir arada bulunabilir. Ama neyi kastetmişlerdir? Küçük küfürü, küçük şirki. O yüzden insanlar vardır, mümindir, Müslümandır, ama küçük şirk işlemiştir, küçük küfür işlemiştir vesaire. O yüzden diyoruz ki büyük şirkle ve küçük şirk veya büyük küfürle, küçük küfür arasındaki fark nedir? Büyük şirkle büyük küfür imanla birlikte bulunmaz, ama küçük şirkle, küçük küfür imanla birlikte bir arada bulunabilir. Tamam. Küçük şirk küçük küfür. Bu birinci fark. İkinci fark. Büyük şirk ve büyük küfür küçük şirk ve küçük küfürün hilafına cehennemde ebedi kalmaya gerektirir. Doğru mu? Evet. Evet. Üçüncü fark. Küçük şirk ve e, küçük küfürden farklı olarak büyük şirk ve büyük küfür işleyen kimse hakkında küfür ahkamı ne yapılır? İcra edilir. Şartlar ve engeller yerine geldikten sonra. Mesela e, dinini değiştiren öldürülür. Doğru mu? küfreden. Ama e, bu küfür küçük küfürse, e, bu hüküm uygulanmaz. Doğru mu? Evet. Büyük küfür işleyerek öldü, bu adam ne yapılır işte cenaze miras hepsi uygulanır. Ama küçük küfürde veya küçük şirkte uygulanmaz. Anladık mı? Dünyada da farklı ve de, daha birçok fark var. Ama uzatma adına e, onlara değinmiyoruz. Evet. Şimdi Şeyh ne demişti? Devam ediyoruz. El-Evvelu eşşirku fi ibadetillahi teala. Birincisi Allah'a ibadette şirk koşmak demişti. Birincisi Allah'a ibadette şirk koşmak demişti. Şimdi kardeşler, ibadet Allah'a has olan şeylerdendir. Allah'tan başkasına yapılması nedir? Büyük şirktir. O yüzden zaten Allah Subhanahu ve teala ne diyor? قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسْرِكِ وَمَحْيَهُ وَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki şüphesiz benim namazım, ibadetim, kurbanım. Hayatım ve hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içinci diyor Allah Subhanahu ve teala. Bu maruf zaten. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, ibadetin tarifi için kardeşler. El-ibadetu ismun cami'un kulli ma yuhibbuhullahu ve yardahu minel akvali vel amale ve al batine. İbadet Allah'ın sevdiği ve razı olduğu sözler ve zahiri ve batini amelleri içinde barındıran kapsamlı bir isimdir diyor. Sonra bakın dikkat edin. Sonra diyor ki işte. Namaz, zekat, oruç, hac doğru sözlülük, emanetin yerine getirilmesi, ana babaya iyi davranmak, sılayı rahim, ahitlere vefa göstermek, marufu emredip münkerden yasaklamak, kafirler ve münafıklarla cihat ve benzeri şeylerdir. Diye ne yapıyor? Devam ediyor. Daha sonra diyor ki bakın, şimdi yine kardeşler, aynı işte o şirk hususlarında bilinmeyen ince detay gibi ince detaylar gibi, ibadete de çok önemli, maalesef bilinmeyen hususlar, gafil kalınan hususlar var. O yüzden buraya da çok dikkat edeceksiniz. Burada da çok ilmi önemli hususlar var. Bakın şimdi kardeşler. Şeyhul İslam o ifadeleri, o müthiş ifadeleri kullandıktan sonra aynen devam ediyor. Diyor ki bakın. Dikkat edin şimdi. Diyor ki evet. Din diyor. Şimdi dikkat et Musa abi. Biz kendi inancımıza din diyoruz. Doğru mu? Doğru. Yahudilik de bir dindir. Hıristiyanlık da bir dindir. Ateistlik de bir dindir. Doğru mu? Doğru. Yani kişinin tüm inancı ve ona bağlanması, ona boyun eğmesi dindir. Doğru mu? Neden dindir? Yani bir insan gelse dese ki, yani mesela mecusilik. Ya nasıl dindir? Allah böyle bir din indirmemiştir ki. İşte bu dinin, delalet ettiği ilmi anlamın fıkıh edilememesinden kaynaklanıyor. Mesela biz ne diyoruz? Demokrasi bir dindir. Evet bir dindir. İslam dışında bir dindir. Doğru mu? Allah'ın indirdiği bir din değildir. Kadın erkek eşitliği her halükarda. Doğru mu? Mesela. Ama bunu eşitlik olarak kabul eden bunu bir din edinmiştir kendine. Ya nasıl olur bu benim için bir din değildir demesi önemli değil. Bunun ismi dindir. Neden? Bakın şimdi. Şeyhul İslam diyor ki, dikkat edin kardeşler. وَالْدِينُ يَتَضَمَّنُ مَعْنَ ve وَالْظُلِّ Din, içten boyun eğmek ve eksiksiz teslimiyet, zillet anlamını içermektedir. Din, içten boyun eğmek, eksiksiz teslimiyet, zillet anlamını içermektedir. Bakın, dikkat edin. Sonra... Lugat anlamlarına değiniyor dinin. Dikkat edin. Bakın burada çok ilmi hususlar var. Mesela birisine sen itaat ettiriyorsun. Tamam mı Musa abi? Evet. O da itaat ediyor sana. Sen bir, birisine bir şey yaptırıyorsun. Bir, şeyin, bir şeye itaati dayatıyorsun. Karşı tarafa. O da sana ne yapıyor? İtaat ediyor. Tamam mı? Evet. Sen bu olaya ne dersin biliyor musun? İtaat ettiren sensin. Ve sana da itaat eden var. Sen bu olayı nasıl isimlendirirsin bir Arap'san? Dersin ki tuhu fedane. E, fed, e, Dintuhu fedaneli dersin. Ne? Ben ona boyun eğdirdim. Ben ona din ettirdim. O da bana din etti dersin. Arap böyle der. Yani ne der? Ben ona itaati dayattım. O da bana itaat etti. Bunun ismine ne der Arap? Hangi ifadeyle kullanılır? Din ifadesiyle. Anladık mı? Evet. Mesela başka bir ifade kullanayım. Mesela bir insan Allah'a itaat ediyor. Allah'a kulluk ediyor. Ona itaat edip boyun eğ eğiyor. Arap ne der biliyor musun? Der ki bu adam yedinullah eder. Bu adam Allah'a din ediyor der. Veya bu adam yedinu lillah der. Bu adam Allah için dinde bulunuyor der. Yani ne demek istiyor? Kulluk ediyor, ona boyun ediyor, e eğiyor, onun onun o sözlerine itaat ediyor, kabul ediyor, kendi bünyesinde kabullenmiş, onun önünde boyun eğimi zeril olmuş demektir. Evet. Tamam? O yüzden Allah'ın dini neymiş? Ona kulluk etmek, itaat etmek ve boyun eğmek. O yüzden evet. biz hepsine ne diyoruz? Din diyoruz. Şimdi bakın, dinin bu anlamını tuttuk mu akl aklınızda? Tutun. Evet. Şimdi bir de ibadetin anlamını söyleyeceğim. Bakın ikisi arasında farkın bulunmadığını görün. Dikkat edin şimdi. Bunlar çok önemli. Ve ibadetin en iyi şekilde anlaşılması gerekir. Dikkat edin. Çünkü birazdan bazı işgaller sunacağım. O işgallerin çıkış noktası da ancak ve ancak ibadetin tanımından geçer. Yoksa çıkış noktası kapanır. Dikkat edin. Şimdi dini böyle anladık. İbadetin an anlamı, bakın bunlar hep Şeyhul İslam'ın da sözleridir. Lugatta da var zaten. Devam ediyorum. Ben sadece Şeyhul İslam'ın sözlerini böyle bir kitabe olarak nakletmiyorum da anlatarak naklediyorum. Bakın. İbadetin asıl manası da kardeşler aynı bu şekilde boyun eğmek ve zelil olmak demektir ibadetin. Evet. Mesela düşün şimdi sizin e, Çamlıca köyünde yollar yapılıyor değil mi Musa abi? Köy Çamlıca. yolları yapılıyor değil mi? Çamlıdere. Ha Çamlıdere. Ben ha. ne dedim? Çamlıca dedim. Ha Çamlıca bizim burada İstanbul'daki tepe çok sevdiğim için aklım orada kalmış tamam. Şimdi e, Çamlıdere doğru. Şimdi oraya güzel asfalt yollar yapıyorlar değil mi? Ve sağlam yapıyorlar bu yolları ve uzun yıllar üzerinden geçiliyor bu yolların. Doğru mu? Ve bu yollar belli bir süre sonra öyle bir hale geliyor ki artık böyle dümdüz kaymak gibi bir yol oluyor. Geniş ferah bir yol oluyor. Artık o yol üzerinde e, o yol yani tabir ise boyun eğiyor artık insanlara ve insanların ayakları altında çiğnenmiş, zelil olmuş e, durumda. Doğru mu? Doğru. İşte bu tür yollara Araplar ne derler? Biliyor musun? Derler ki bu yol derler, tarikun muabbedun derler. İbadet ettirilmiş yol derler buna. Neden? Çünkü o yol artık insanların altı, ayakları altında çiğnenmiş, boyun eğdirilmiştir. O yüzden ayakların çiğnediği üzerinden çokça geçilerek, Zelil edilen yola tarikun muabbedun, ibadet ettirilmiş yani boyun eğdirilmiş, insanların itaatine amade kılınmış yol derler buna. Anladık mı? Anladım. İbadete ibadet denilmesinin sebebi de budur. Ancak din Musa abi, şimdi bak dikkat et evet. bu yol sana severek mi boyun eğiyor, mecbur kaldığı için mi? Mecbur kaldığı, mecbur için. kaldığı için. Yani senin ayaklarının altında zelil olmama şansı yok. Yani böyle bir seçimi yok. Dolayısıyla bu zorunlu boyun eğme. Doğru mu? Doğru. İşte bu anlamda Allah yeryüzündeki her şeyi bana ibadet ediyor diyor. Doğru mu? Doğru. İşte bu hangi ibadeti mecburi ibadeti kastediyor? Boyun eğme. Zorunlu evet. boyun eğme. O yüzden kafirlerin ibadeti kabul değil. Onların da yaptığı ibadet. Boyun eğme. Mecburi boyun eğme. Anladık mı? Evet. Sonra bakın. Din şimdi ibadeti sadece bu lügat anlamıyla mı alıyor yoksa bir Ekstra bir sıfat daha yüklüyor mu ona? Yüklüyor. Neyi? Sevgiyi yüklüyor ona. Severek yapmayı. Anladık mı? O zaman, ha isteyerek yapmayı. O zaman ibadetin içerisinde zelil olma demektir bu. Hiç din, İslam dini gelmediği zamanda Araplar tarikun muhabbet derlerdi. İbadet boyun. Yani ibadet anlamı onlarda maruftu. Boyun eğen, itaat edilen şey demektir. Sonra Şeyhul İslam devamen diyor ki bakın fakat diyor. Din tarafından yerine getirilmesi emredilen ibadet hem zilleti boyun eğmeyi hem de sevgi manasını içerir. Yani lügat anlamına din tabir sahilse neyi ekledi? Sevgiyi ekledi. Evet. Anladık mı? O yüzden Şeyhul İslam buna dikkat çektiriyor. Fakatla Fakat sözüyle devam ediyor. Türkçede de Arapçada da fakat nedir? Önceki bir cümleye itirazdır biraz doğru mu? Evet. Ha ben size diyorum bak ibadet boyun eğmektir. Fakat diyor Şeyhülislam Yerine getirilmesi emredilen bu ibadet diyor. Din tarafından yerine getirilmesi emredilen bu ibadet hem zilleti boyun eğmeyi hem de bunun yanında sevgiyi içerir. Sevgi manasını içerir. Sonra devam ediyor diyor ki çünkü ibadet Allah karşısında nihai zelil olmakla nihai boyun eğmekle birlikte nihai sevgiyi ihtiva etmektedir, içermektedir diyor. Şimdi evet. ibadeti anladık mı? Evet, evet. Anladık. Şimdi bakın dikkat edin. Musa abi e, veya Ebu Hüsame kardeş kıyam ibadet midir? Evet. Evet. Kıyam, şimdi nam e, namaz içerisinde kıyam diye bir olgu var. Doğru mu? Doğru. Bu ibadettir. Peki biz birisine ayağa kalktığımızda evet. neden ona önce şunu söyleyeyim. İbadet etmiş oluyor muyuz? Sözlük anlamıyla oluyoruz. Evet. Ama dini anlamıyla dini anlamıyla olması için kalben Evet. Şimdi neden olmuyoruz? Şimdi bir insan diyelim ki misafir geldi. Kalkıyoruz aya diyelim. Evet. Şimdi biz bunu veya bir hocamız girdi içeri kalkıyoruz aya. İbadet etmiş olmuyoruz. Peki neden ibadet etmiş olmuyoruz? Kıyam ibadet dedik. Anladık mı ince noktaları? Bakın evet. şimdi. Kıyam ibadet dedik. Şimdi bunlara cevap vermiyoruz. Devam ediyoruz. Mesela secde etmek ibadet midir? Evet. İbadettir. Evet. Peki birisinin elini öpüp alnımıza koyduğumuzda ona ibadet etmiş oluyor muyuz? Biz biz muvahitler olarak, biz muvahitler olarak konuşalım. Evet. O olmuyoruz, değil mi? Peki neden secde ibadet değil mi? Nasıl oluyor orada? He, ibadet etmiyoruz. Devam ediyorum. Bakın cevap vermiyoruz. Diyelim ki X isminde bir şahıs veya X isminde bir cemaat veya X isminde bir din. Önemli değil. Böyle bir din var. Böyle bir cemaat bir grup var diyelim. Ve bunların uydurmuş oldukları bir de ibadet var. Tamam mı? Kendilerinin uydurdukları. Ve Allah'a yaptıkları. Allah Allah'a yaptıkları ama bunu uydurdukları. Kendilerinin uydurdukları bir ibadet var. Mesela ibadeti canlandıralım. Şöyle bir ibadet uydurmuşlar. Bunu Allah'a yapıyorlar. Diyorlar ki günde 3 kere sabah öğlen akşam beşer dakika tek ayak üzerinde durma ibadeti diye bir ibadet uydurmuşlar. Tek ayak üzerinde duruyorlar. Günde üç defa beş dakika. Bunu ibadet olarak Allah'a yapıyorlar, uydurmuşlar. Şimdi bu cemaat tutup bu belirledikleri Allah'a e, yapmak için belirledikleri bu bidat ibadeti hocalarına, şeyhlerine yapsalar onlara ibadet etmiş olurlar mı? Olurlar. olurlar. Ama dinde tek ayak üzerinde durma diye bir ibadet yok ki. Nasıl ibadet etmiş olacaklar? Anladık mı? anladık. He. İşte bakın İslam'da ibadetin anlamını anlarsak meseleyi yakalarız. Bakın şimdi en başa dönelim. Dedi ki: Kıyam. Kıyam ibadettir. Ama zati itibariyle mücerret kıyam ibadet değildir. Nedir? İçerisinde zilleti ve sevgiyi barındırıyorsa nedir bu? İbadet. İbadettir. Evet. Ona şer'i tazim yani şer'i boyun eğme, şer'i zillet ve şer'i sevgi söz konusuysa bu adam nedir? Yaptığı ibadettir. Ha. Ama aksi takdirde ibadet değildir. Doğru mu? Doğru. Peki secdeyi alalım. Şimdi alnı, eli alna koymak öperken caiz değil dinen. Çünkü ibadete benziyor. Ama zat ibadet mi? Tabii ibadet. Ee, şeyin yani o adama yaparken... Değil. Ama o ibadet etmenin sebebine tazim ve sevgiyi bir arada bitiştirirsen... ibadet olur. İbadet olur. Ama burada da bir itiraz getireyim şimdi. Ya kişi babasını öperken hem korktuğu, zelil olduğu için elini öpüyor. Baba büyük, doğuda özellikle. Hem de sevdiği için. Ne yapacağız? Orada diyoruz ki sevgi hangi sevgi? Tabi'i sevgi. Tabi'i sevgi. Korkma hangi korkma? Tabi'i korkma. O yüzden biz az önce sözlerimizde ne dedik? Şer'i Boyun eğme ve şer'i sevgi dedik. Doğru mu? Evet. Ha işte bunlar birleşirse işte bunlar birleşirse işte bugün birçok insanın şeyhine yaptığı gibi. Doğru mu? Şeyhine yaptığı husus tabi korku değil. Şeyh hiçbir zaman kılıçla kılıçla bıçakla gelmemiş ki eline seni döverim dememiş ki. Değil mi? O bir gücünün her, her zaman onu gördüğün bir korku söz konusu. Doğru mu? Doğru. Bununla birlikte bir şer'i bir tazim söz konusu. O yüzden bugün insanların, şeyhlerin, hocalarına karşı yaptıkları birçok şey ibadettir. Ama farkında değiller ibadet olduğunu. Anladık mı? Evet. O yüzden dinde tek ayak üzerinde durma diye bir ibadet var mı? Yok. Yok. Ama buna rağmen onu ibadet niyetiyle yaparsa, bunun içerisinde sevgi, şer'i sevgi, tazim, korkuyu, zelil olmayı bir arada bulundurursa ne yapmış olur? İbadet evet. olmuş olur. O yüzden ibadet boyun eğme olayıdır. O şartlar toplaması gerek. Evet. Bütün bu şartları bir arada bulundurması gerek. Evet. O yüzden bir insan bir havuz var 5 metre günde 3 kere karşıya 4 kere 3 kere karşıya gidiyor 3 kere geliyor bunu ibadet. Evet o ibadet olur. Ama ne ibadet? Baş, onu Allah'tan gayesine yapsa Allah'tan gayesine ibadet etmiş olur. Ya dinde böyle bir ibadet yok ki nasıl Allah'tan karşısına Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur? Evet olur. Neden? Çünkü ibadetin anlamını sevgi ve tazi içine yüklersen. Ama fark ne? Bidat bir ibadet yapmış olur. Doğru mu? Evet. İbadet yapmış olur ama bir dat bir ibadet. Çünkü neden tek ayak üzerine durma diye bir ibadet yok. Ama yine de ibadet etmiş olarak kabul edilir mi bu adam edilir? Evet. Tamam. Ama bir dat bir ibadet yapmış olarak e, kabul edilir. O da işin ayrı bir konu. Ondan sonra bakın kardeşler. Sonra Şeyhül İslam diyor ki, bakın direkt sözlerini birebir nakledeyim. Son olarak Şeyhül İslam diyor ki, Subhanallah çok ilmi ifadeler var. Diyor ki bir kimse diyor bir insana hem buğz edip hem de boyun eğse onun kulu olmuş olmaz. Ona ibadet etmiş olmaz. Tıpkı diyor çocuğunu arkadaşını sevdiği gibi bir şeye sevgi duysa ve ona boyun eğmese o şeyin kulu olmaz. O şeye ibadet etmiş olmaz. Bu nedenle bu iki şeyden sadece biri Allah Teala'ya yeterli değildir. Yani sadece zelil olsan severek yapmazsan olur mu? Kabul mu? Hayır. Evet. Sevsen sadece korkmasan o da olmaz. O, da olmaz. o yüzden bakın Şeyhülislam onlara vurgu yapıyor. Bilakis bir kimse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 Kul nazarında her şeyden daha sevimli, her şeyden daha büyük öneme sahip olması ve boyun eğmenin zelil olmanın söz konusu olması gerekir diyor Şeyh Hulusi'l-Müteymiye. Mecmu'l fetavasında bunu söyler. Hatta e, numaralarını da vereyim 10. cilt 149 ile 153 arası bunları anlatır. 4 sayfa. Ben size bunun özünü muhtasarını vermiş olayım kardeşler. Tamam. Hatta e, şeyde Ennubuvat'ta ondan sonra... Ee, el Cevabı Sahih'te o Hristiyanlara yazdığı Reddiye'de e, ibadetlerden bahsederken hani işte onlar Musaya, İsa'ya bunların hepsi ibadet ediyorlar. Bunları ispatlarken bu olayı anlatır Şeyhül İslam. O yüzden der ki mesela bunları yazdığı Reddiye'de El Cevabı sahih, Limen Beddele Din el Mesih, Mesih'in dinini değiştirenlere doğru cevap yaz şeklinde yazdığı eserde diyor ki Şeyhül evet. İslam diyor ki "Wateel Lhu wa Ta'abudu Yatabamnu Ghaeet al Hubi bi Ghaeet al Zulli" ilahlık ve Kulluk diyor, nihai sevgiyi ve nihai zilleti, boyun eğmeyi, teslimiyeti içerir diyor Şeyhülislam İbrâhîmî. Evet. İşte buna göre kardeşler, Allah Azze ve Cielâh'ın sevdiği her şey ibadettir. Kulun yaptıktan sonra ardından Allah'ın rızasını, bakın dikkat edin, Necit ulamaları da bu ifadeyi kullanırlar, bu, bu ifadeyi içeren anlamlar kullanırlar. Necdi alimler, Muhammed İbn Abdülhab, Ekalı tor torunları, Necdi alimler İslam tarihinde ibadet kelimesi üzerinde en çok duran alimlerdir. Ee, Ulûhiye tevdi üzerinde çok mutakassis oldukları ve zamandaki en büyük problem oldukları için ve çok önemsedikleri için bak, bakın çok e, önemli üzerinde dururlar. Derler ki mesela kulun yaptık, yaptıktan sonra ardından Allah'ın rızasını ve ecir kazanmayı ümit ettiği her şey ibadettir. Görüyor musunuz? O yüzden tek ayak üzerinde sen dursan bunu... E, Allah'ın rızasını ve ecir kazanmayı ümit etme niyetiyle yapsan ne olmuş ibadet etmiş olursun tamam ama bir dat bir ibadettir o ayrı anladık mı kardeşler o yüzden bakın diyor ki Allah'ın sevdiği her şey ibadettir kulun yaptıktan sonra ardından Allah'ın rızasını ve ecir kazanmayı ümit ettiği her şeyde ibadettir o yüzden dediğimiz gibi selefi necdi davet önderleri de ibadetin tanımını tanımı ve beyanı konusunda e, e, yani bu konuya ayrı bir özen göstermişlerdir kardeşler. Çünkü muhalifler bakın burası önemli muhalifler çünkü Allah'tan başkasına yönelik bazı ibadetlerde bulunuyorlar ve bu davranışların ibadet olmadığını ileri sunuyorlar. İşte ibadeti anlamadıklarından dolayı. ibadete ibadetten gafil olduklarından dolayı. Dolayısıyla ibadetle ilgili kuralın ne olduğunun beyanına zaruri olarak ihtiyaç duyulmaktadır kardeşler. İbadetin kuralının ne olduğunun beyan edilmesine zaruri bir ihtiyaç vardır. Ki böylece ne olsun? Bilinsin ki muhaliflerin Allah'tan başkasına sergiledikleri birçok eylemleri farkına varmadan ibadet olmaktadır. Evet, şeyh ne demişti? Dönüyor şeyhin sözlerine. Birincisi Allah'a ibadet konusunda şirk koşmak demişti. Sonra da buna iki ayet örnek verdi. Sonra da dedi ki Allah'tan başkası için hayvan boğazlamak, kurban kesmek de buna dahildir. Mesela cinler ya da kabirler için hayvan boğazlamak, kurban kesmek gibi demişti. Evet Allah'tan başkası adına kurban kesmek şirktir. Çünkü zaten e, kurban kesmek bir ibadettir ve ibadetin Allah'tan gayrısına sarf edilmesi büyük şirktir. İşte Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ne? Buyuruyor Allah Azze ve Celle. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetim, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor Enam suresinde. Bu da iba kurbanın ibadet olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Allah'tan başkası adına yapılması şirktir. Do sadece burada bir tembi var ve onunla dersimizi bitirelim. Şimdi dikkat edin buraya. Kan dökmek ve can vermek suretiyle bakın Asıl niyet ne? Kan dökmek ve can vermek suretiyle Allah'a yakın olmak ile et vesilesiyle Allah'a yakın olmak arasında fark vardır. Yani ikincisi nedir? Muhaliflere ikramdır. Doğru mu? Sadak, e, şey, e, misafirlere ikramdır. Sadaka ve hediye şeklindedir. Doğru mu? Bu caizdir. Niyet nedir? Et. Çünkü misafire et ikramı ile ilgili olarak... E, Bizim bildiğimiz sünnette hususlar vardır. Burada asıl niyet ettir. Çünkü misafire et ikramı ile ilgili olarak kan akıtma eylemi ile kastedilen şey yani misafire et sunmakla kastedilen şey kan akıtma eylemi değil. Asıl niyet o mudur, et midir? Ettir. İbadette nedir? Kanı akıtmaktır asıl niyet. Et, ona tabi olarak geliyor. Doğru mu? İlkinde et asıldır. Kan tabi olarak gelir. Doğru mu? İkincisinde nedir? İbadette nedir? Asıl kan akıtmaktır Allah için. Ama et de ona ne? Tabi olarak gelir. Doğru mu? İşte ibadet olan kurban ile yani ibadet olan kesme ile zebeh ile ibadet olmayan arasını böylece ne yapıyoruz? Bu kuralla ayırıyoruz. Anladık mı kardeşler? Evet. Yani maksada tabi olan husus Önemli. Maksada tabi olan nedir maksat? Onu tespit edeceğiz. Tabi olan nedir? Onu tespit edeceğiz. Maksat eğer etse, tabi olan kansa bunda bir sorun yok. Zaten herkes Müslümanlar kurban keser ve yer. Ama asıl kasıt, kurban e, kan dökmekse, et ikinci kısımda ise bu ibadettir. O zaman bunun Allah'tan gayesinde yapılması şirktir. Bir, bir, bir insan geldi kasabaya, onun hürmetine kestin kanı ama niyet geldi işte kalabalık olacak burası kalabalık olmuşken biz bir kurban keselim et yiyelim sadece niyet etse onun zatına tazim vesaire söz konusu değilse bu nedir zaten asıl maksat ettir bu ibadet olmaz ama kan akıtmaksa onun niyetine bitmiştir bu ibadettir kişiyi dinden çıkarır e, inşallah böylelikle e, birinci hususu bitirmiş oluyoruz e, şeyhin zikretmiş olduğu İslam bozan hususların birincisini bitirmiş olduk İnşallah önümüzdeki dersten itibaren ikinci şeyle birlikte devam edeceğiz. Vallahi Allah'a salla aleyhi ve selle,